Elhamdülillahi Rabbil alamin. ve salatu ve selamu ala Resulina ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Kıymetli arkadaşlar, Esma-i okumaya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün günümüz insanının hepimizin tabi en bariz ihtiyaçlarına cevap verecek bir isimdeyiz. Rabbimizin Selam ismindeyiz. Selam, selamet, barış, huzur, esenlik, birazdan konuşacağız, çok geniş anlamları olan bir ismi Rabbimizin. Huzur ve barışın tecellisi, Selam isminin tecellisiyle mümkün. Günümüz insanının dünyanın altını üstüne getirerek ulaşmaya çalıştığı, ee, bu iç huzurun nasıl mümkün olacağını görmeye çalışacağız sizinle bu ismin tecellisiyle. Ee, takdir edersiniz ki Rabbimizin isimlerini künhüyle, bütün varoluşuyla yani, e, bütün detaylarıyla, bütün incelikleriyle e, kavrayabilmemiz, e, haydi diyelim ki gönlümüzden kavrayabildik, bu kavrayabildiklerimizi, bu e, kavrayabildiklerimizi, Yine bütün incelikleriyle aktarabilmemiz çok mümkün değil, hele benim açımdan arkadaşlar. Sadece bir e, tadımlık olarak kabul edin bu anlattıklarımızı, bu yazdıklarımızı. E, lisanın yetersizliği bir taraftan e, efendim e, kendi duygularımızı ifade etmekte, kendi anladıklarımızı idrakimizi bütün kapsamıyla dile getirmekteki acziyetimiz, diğer taraftan bu isimleri olduğu gibi aktarmamızı imkansız kılıyor. Cenab-ı Hak en azından bize düşeni en güzel şekilde yapabilmeyi nasip etsin. Şimdi arkadaşlar yani bunu ne kadar vurgulasam azdır selam isminin tecellisine birçok psikolojik sıkıntılarımız, Sosyal sıkıntılarımız açısından son derece muhtacız. Yani hem birey olarak hem toplum olarak e, acil ihtiyacımız, en mübrem ihtiyacımız nedir deseniz ben selam isminin tecellisidir derim. Bu bakımdan e, birazdan yüzden fazla ayette. 140 yerde geçiyormuş Kur'an-ı Kerim'de, yüzden fazla ayette dediğim gibi bu ifadenin dünya ve ahiretteki huzur, esenlik açısından ne gibi anlamlara geldiğini çok özet olarak görmeye çalışacağız. Cenab-ı Hak baştan, en baştan temenni edelim ki Cenab-ı Hak... <gülüyor> İlahi like güveç ile elimizden geldiğince anlayabilmeyi ve aktarabilmeyi nasip etsin. Tabii anlamak ve aktarmak arasında bir aşama daha var arkadaşlar. O da e, yüreğimize sindirmek, içselleştirmek diyoruz bugün. İçimize, yüreğimize sindirmek, yerleştirmek e, ve o içimizde var ettiğimiz o selametin, o huzurun bütün sözlerimizden, azalarımızdan, davranışlarımızdan dışarıya dalga dalga yayılması, yani Cenab-ı Hakk'ın selam isminin tecellisi olan kullar, onu da göreceğiz tahmin ediyorum sonraki dersli sohbetlerimizde efendim içimizden dışarıya doğru dalga dalga yayılabilmesi için önce bizim bu ahlak ile ahlaklanmamız gerekiyor. Bunu da böyle arkadaşlar sıkıştırarak, zorlayarak kendimizi efendim böyle e, çırpınarak olacağı kanaatinde değilim. E, bunu da bir sükûnetle, suhuletle efendim eee temin edilebileceği kanaatindeyim Rabbimiz o açıdan da yardım etsin yani e, selam ismi gelirken bize gelirken tecellileri bize gelirken de e, selametle inşallah gelsin öyle dileyelim sözlükte her türlü bedeni ve ruhi hastalıklardan eksiklik ve kusurdan uzak Kudüs ismiyle alakasını bu açıdan kurabilirsiniz. Selamette barış ve esenlik içinde olma anlamında kullanılır. Bizim günlük dilimizde hani söylediğimiz sağ salim ifadesi var ya bir yere özellikle bir yere giderken gelirken kullanılır. İşte sağ salim varırsınız inşallah sağ salim gelirsiniz inşallah deriz. E, tam onu içeriyor arkadaşlar. Zaten salim e, olmakla selam ismi e, aynı kökten yani salim selam isminin tecellisine mazhar olmuş olarak demek. Yani onun ismi faili olduğu için Allah'a nispet edildiğinde akla gelebilecek bütün eksikliklerden münezzeh olan, yaratılmışlar gibi halden hale girip değişmeyen, bir gün gelip yok olma ihtimali olmayan aksine bütün kapsamıyla selametin kaynağı olup dünya ve ahirette esenlik veren yani aklınıza Arkadaşlar dünyevi ve uhrevi ne kadar sıkıntılar, belalar, tehlikeler, endişe kaynağı olacak olan haller geliyorsa bunların hepsinin e, iyileşmesi, düzelmesi, bunların hepsinden kurtulmuş olmak Rabbimizin selam isminin tecellisiyle mümkün. Şimdi buna ne kadar ihtiyacımız olduğunu kavramışsınızdır e, bu namazlarda. Beş vakit namazda her selam verişimizde, bakın selam e, orada bir fiil olarak e, icra ediyoruz. Her selam verişimizde arkasından söylediğimiz e, bir peygamber duası var. Allahümme entes selam ve minkes selam tebârak deyâdel celâli vel ikram. Bu duaları ihmal etmeyelim arkadaşlar. Hele de böyle e, az da olsa... Anlamını kavrayarak yani günde 2-3 kere çünkü bunu çok kere söylüyoruz ama en azından bir iki tanesinde ne dediğimizi bilerek söylediğimizde e, bu işte selam isminin e, içimize suhuletle, sükunetle yerleşmesi ve bizden de dışarıya dünyaya böyle dalga dalga yayılmasının kolaylaşacağı kanaatindeyim. E, efendim ne diyoruz orada? Allahümme entes selam. Ey Allahım selam sensin. Selam sensin yani selamet öyle işte Nepal'in tapınaklarında işte bilmem hangi guruların ayaklarının dibinde efendim veya ne bileyim parayla veya şöhretle elde edilebilecek bir şey değil. Selamet ancak senden gelendir. Selam, esenlik, huzur, barış ancak senden gelir. Çünkü sen onun kaynağısın ve minkes selam zaten hemen arkasından senden gelir selam. Çünkü selam sensin. Selam, selamet, esenlik, huzur sensin ve ancak senden gelir. Tebaarak teyad elcelerli ve ikram, ey celal ve ikram sahibi Rabbim, Rabbimiz ne kadar yücesin, ne kadar kutsalsın, mübareksin diye Rabbimizin. E, efendim selamet kaynağı oluşunu ve o gücün onun elinde oluşunu ancak o verirse bizim selamette olacağımızı e, efendim kendimize başta ikrar etmiş oluyoruz Rabbimize de e, bu yüce isimleriyle dua ve niyaz etmiş oluyoruz her selamdan sonra e, burada bir cümlenin e, bir ifadenin altını tekrar çizelim burası benim için çok önemlidir arkadaşlar yaratılmışlar gibi halden hale gelip girip değişmeyen bir gün gelip yok olma ihtimali olmayan demiştik yani Cenab-ı Hakk'ın Selam isminin ondaki güvenin de kaynağı olduğunu bir sonraki ismini hatırlayalım mümin ismi Cenab-ı Hakk'ın güven kaynağı oluşuydu selam ismiyle mümin ismi arasındaki ilişkiye dikkat etmenizi tavsiye ederim bu açıdan yine üzerinde duracağız geldiğimiz zaman arkadaşlar bu güven istikrarla Mümkün benim açımdan yani e, ne demek istiyorum burada e, bir gün böyle söyleyen bir gün başka şey söyleyen efendim bugün dediğini yarın unutan e, bugün asla yapmam dediğini yarın yapan efendim e, ve böyle verdiği sözde durmayan söylediği sözlerin arkasında durmayan e, hangi durumda nasıl tepki vereceğini kestiremediğiniz insanlarla ilişkilerimizin ne kadar zor olduğunu hatırlamanızı tavsiye ediyorum burada yani ne yapacağını bilemiyorsunuz tepkisini kestiremiyorsunuz arkanıza, arkanıza ona dayayamıyorsunuz efendim bu isterse arkadaşlar olumlu manadaki sözleri olsun isterse olumsuz manadaki sözleri olsun yani bir şeye kızıyor mesela ama yarın kızmayabilir Aynı şeye. İşte bunun çocuk eğitimi açısından bu istikrarsızlığın, anne babalardaki istikrarsızlığın ne kadar vahim olduğunu eğitimciler şöyle dile getiriyorlar. Diyorlar ki çocuklara bu işte sınır koyma, kurallar koyma konusundaki istikrarsızlığımız çocukların değer yargıları geliştirememesine sebep oluyor. Yani neyin iyi, neyin kötü, neyin doğru, neyin yanlış olduğu konusunda sabit bir fikre, belirlenmiş bir fikre. Bir kanaate ulaşamıyor çocuk. Çünkü e, ne zaman nasıl tepki vereceğimiz belli değil. E, kurallarımız e, belli değil. Sınırlarımız belli değil. Bir gün birisi o sınırları ihlal ediyor. Hiçbir şey olmuyor. Ertesi gün e, ta uzaktan yaklaştığında büyük bir tepki veriyoruz. E, buradaki tutarsızlık işte selam, selam ismine aykırı. Ve Cenab-ı Hakk'a neden yani Cenab-ı Hakk'ı e, yani acizane... Hani bütün varlıklar içinde kendimize en yakın hissediyoruz arkadaşlar. En güvenilir hissediyoruz. Yani hem ondan çok korkuyoruz. Neden korkuyoruz? Çünkü bütün güç, kudret her şey onun elinde. Onun vermediğini kimse veremez. efendim. O azap etmek istediğinde kimse engel olamaz. O bizi hüsrana uğratırsa hiçbir... Güç yani bütün dünyanın güçleri birleşse bizi başarıya ulaştıramaz. E, bu açıdan ondan bir çekiniyoruz ve çünkü neden çekiniyoruz? Çünkü bu vereceği şeyleri de ne yaparsanız yapın vereceğim demiyor Rabbimiz yani bize koyduğu kurallar var, e, ihlal etmememiz gereken sınırlar var. E, ona karşı, onun yaratıklarına karşı işte e, bütün mahlukata karşı uymamız gereken bizden beklediği davranışlar var. Yani bir takım şartlara bağlı. Koşulduğu sevgi, koşulsuz sevgi tartışmasını tekrar hatırlatırım burada. Ee, en baştan bize yapacağı iyilikler, bize vereceği nimetler için hiçbir şart koşmuyor. allah Teala Teala küfredene de veriyor, münafıklık edene de veriyor, zulmedene de veriyor hatta. Ee, ama o verdikleriyle nasıl davranacağımıza bakarak nihai noktada bizi yerleştireceği yere yerleştiriyor uhrevi anlam uhrevi hayatımızda yani dolayısıyla ondan çekiniyoruz korkuyoruz ama aynı zamanda ona çok büyük bir güven duyuyoruz gideceğimiz başka hiçbir yer yok çünkü sözünde duran efendim şunu affedeceğim demişse affeden buna hiç kimse engel olmayan bir gün böyle bir gün başka türlü konuşmayan güvenebileceğimiz son merci yani son derken neyi kastediyorum e, mükemmel anlamda mükemmel anlamdaki güvenin tek kaynağı <gülüyor> Rabbimiz neden çünkü halden hale girip değişmiyor bir gün gelip yok olma veyahut da bir gün gelip hep öyle söylerim efendim mesela kıyamette e, işte ben size şaka yaptım yok bunlar olmayacak e, demeyeceğini düşünüyoruz yani o bir şey demişse sonsuza kadar öyledir tabii elbette bir parantez açalım burada o dediğini doğru anlamak da çok önemli bir mesele çünkü Rabbimizin kelamı bizden hiçbirinin kelamına benzemez katman katman anlamları var o anlamlardan en yüzeydeki bir tanesini alıp ne dediğini efendim bütün derinliğiyle anladım zannetmek de yanıltıcı olabilir yani mesela kıyamet gün ceneh bak siz yanlış anladınız diyebilir ama hani ben o gün öyle demiştim şimdi vazgeçiyorum demeyecek arkadaşlar bu bakımdan selamet kaynağı yani ee, bu benim için çok önemli yani sizi bilemiyorum tabi ee, her birimiz için Allah Teala'nın arkadaşlar isimleri üzerinde düşündüğümüzde her birimiz için Allah'ın isimlerinin nasıl diyeyim bizi ona yaklaştıran Duygusal boyutu bize özeldir. Belki de bu bizim ihtiyaçlarımızla alakalıdır. Hassas noktalarımızla alakalıdır. Ee, yani e, kimimiz verdiği nimetlerle Cenab-ı Hakk'ı severiz. Kimi biz, kimimiz bize verdiği değerle Cenab-ı Hakk'ı severiz. E, i̇şte benim açımdan e, ona duyduğum hayranlığın, ona duyduğum e, muazzam saygının kaynaklarından bir tanesi yani birkaç kayna önemli kaynak var tabi sayısız e, nimetleri var Rabbimizin her e, pencereden baktığımızda hayata onun bir nimetini idrak ediyoruz ama benim için en önemlilerinden bir tanesi bu güven verici oluşu yani bir gün gelip değişmeyecek olması yok olma ihtimali olması, olmaması halden hale girmemesi efendim o e, ne dediyse onun arkasında olması, yanında olması, e, bu benim için çok kıymetli. Mastar kalıbındaki bu kelimenin yani selam kelimesinin Allah Teala'ya isim olması, yani mastar kalıbındaki bir ismin isim olması. Çünkü se, ne ne demek istiyoruz burada? bu en güzel adil isminde görünür oraya gelince inşallah onu işleriz ee, selam birine selamet vermek demek mesela salim demiyor bakın Cenab-ı Hak kendisi için selamet veren demiyor selamet vermek Allah'ın ismi oluyor yani ver, selamette kılmak ee, tam anlamıyla selamet içinde olmak ve selamet vermek denince Allah'ın akla gelmesini gösteriyor Allah'ın akla geleceğini gösteriyor bilmem anlatabildim yani şöyle deriz ya ya yani işte yardım etmek denince şu kişi akla gelir. İşte çalışkan olmak, çalışkanlık deyince şu kişinin sıfatıdır yani çalışkanlık. Çalışkanlık örneği görmek istiyorsan şu kişiye bak deriz ya. İşte bu anlamda yani belki buradan anlayabiliriz. Efendim Selamet vermek, selamette olmak, e, selametin kaynağı olmak denince efendim e, nihai noktada aklımıza gelecek olan Allah Teala'dır. Çünkü selametin kaynağı odur. Ama tabii bunu bütün çoğu nimetinde olduğu gibi arkadaşlar kulları vasıtasıyla yapar. Onu tecelli bölümünde konuşuruz. İşte master kalıbındaki bu kelimenin Allah Teala'ya isim olması tam anlamıyla selamette olmak ve selamet vermek denince Allah'ın akla geleceğini, ondan başkasının bu güce sahip olmadığını İnsan hayatının en büyük erekleri, en büyük amaçları olan huzurun, barış ve kurtuluşun eşsiz ve sınırsız kaynağının sadece o olduğunu gösterir. E, Tabi burada iç içe geçmiş cümleler var. Şimdi şu insan hayatının en büyük ereği e, ifadesini de birazcık açalım birkaç e, dakikalığına. Efendim... E, Nasıl karar verebiliyoruz insan hayatının en büyük ereğinin bu olduğuna değil mi? Her insan için değişmez mi yani hayatın en büyük ereği amacı? Ee, arkadaşlar buna benim acizane kanaatim işte e, güzel yaşamış, derin düşünmüş, e, kendisini geliştirmiş, bilgeliğe tırnak içerisinde ulaşmış, e, alim yani hem bilgi boyutuyla hem alim olma açısından hem de o öğrendiklerini, bildiklerini efendim kendisine mal etmesi açısından bir bilgeliğe, bir kemale ulaşmış insanların sözlerinden bunu anlıyoruz arkadaşlar. Yoksa 15-16 yaşındaki birinin de hayatımdaki en büyük amacım şu, dünyayı görmek mesela dediğini Duyabiliriz. Herkesin kendine göre hayatının bir amacı var. Bu arada yaş küçümsemeyelim arkadaşlar. İnsanlar bazen 55-60 yaşına gelir de 15-16 yaşındaki bir çocuktan daha basit, daha gelişmemiş düşünceleri, amaçları, hayalleri olabilir. Demek istediğim şu arkadaşlar. Bu hayattaki bir insanın bu hayatta ulaşabileceği en büyük amaç ne arkasından gitmesi gereken en büyük gaye ne? hayatının gayesine dediğimizde işte daha böyle aklı başında insanların ve o hayatın hallerini yaşamış tecrübe etmiş. Efendim Kaptan kaba dökülmüş ve en nihayetinde en değerli olan şeyin ne olduğunu başka pek çok şeyi tecrübe ederek yaşamış olan insanların sözlerinden biliyoruz. Bu arkadaşlar iç huzuru ve barış içinde yaşamaktır. Huzur içinde yaşamaktır. Bunu yani insanlar da ifade ediyorlar ve dinler de, Arkadaşlar Allah Teala'nın Rabbimizin yeryüzüne indirdiği peygamberleri vasıtasıyla gönderdiği dinlerde insan hayatının en büyük ereğinin bu huzur olduğunu bize söylüyorlar. Zaten birazdan göreceğimiz ayet-i kerimelerde cennetliklerin en son sözlerinin bile Efendim selam olacağını ve ahiru da'vahum enilhamdülillahi rabbil alemin hamd ve efendim selam ifadesi olacağını ifade eden ayetleri göreceğiz. Da'vahum فيها subhanekallâhumme ve tahiyyathum فيها selam mesela Yunus suresi 10. ayeti kerimede cennetliklere yerleş cennete yerleşen cennetliklerin <gülüyor> nihai sözlerinin selam olacağını, birbirlerini selam ifadesiyle selamlayacaklarını ve cennetin her tarafından selam sözünün duyulacağını efendim böylece nihai amacın işte orada içinde hiçbir çekişme, kavga, tartışma, insana huzursuzluk veren kaygı, endişenin olmadığı bir dünyada tırnak içerisinde selamette olmanın ee, insan bu insan hayatının varacağı en yüksek hedef olduğunu e, cennete anlatan ayetlerden de görüyoruz. İşte bu en nihai hedef olan huzur arkadaşlar e, huzurun eşsiz ve sınırsız kaynağı sadece allah Teala'dır. E, bazı mütefekkirlerde, sufilerde, efendim böyle gönül ehli insanlarda Duyarız, okuruz. Bu huzurun arkadaşlar, işte bazı psikologlar daha böyle insan ruhunu kabul eden, kavrayan, psikolojimizi sadece davranışlarımızdan ibaret görmeyen insana daha derin ve bütün boyutlarıyla bakmaya çalışan psikologlarda da bunu görürüz. İşte bu huzurun dış şartlarla alakalı olmadığını, bizim iç dünyamızla. E, kaynağının iç dünyamız olduğunu söyler. Biz de söyleriz. Ben de bunu defalarca söylemişimdir. Fakat arkadaşlar ben e, uçlara kaymanın tehlikesine işaret etmiş olmak için burada zahirin de burada önemli olduğunu ifade etmiş olayım. E, elbette her şey demek değil. Yani bizim dış şartlarımız, e, bütün varlığımızı ve neyi nasıl hissedeceğimizi belirleyen tek sebep değil. İşte şöyle bir evde otursam daha huzurlu olurum. Şu kadar param olsa daha huzurlu olurum. İşte sağlıklı olsam tamamen, bu hastalıktan kurtulsam daha huzurlu olurum gibi e, düşünceler var bazılarımızda. Yani huzuru, o iç huzur veya başkaları bana daha iyi davransa, çevremdekiler daha iyi davransa daha huzurlu olurum gibi. Hep dışarıdan o huzurun kaynağını e, dış dünyadan, bekleyen, arayan, orada gören yaklaşım hatalı olmakla beraber arkadaşlar. Dış şartların hiçbir önemi olmadığını söylemek de çok iddialı bir söz. Dolayısıyla bu zahirle batın arasındaki kaçınılmaz ilişkiyi gözden uzak tutmamak lazım. Yani mesela bazı evlere giriyorsunuz arkadaşlar. Evdeki düzen eşyalar işte renkler mesela işte oradaki e, döşeme biçimi e, sizi böyle dikin üstünde tutarken bazı evlerde de çok daha basit belki ama seçilen renklerin işte eşyaların düzeninin o, o evde konuşan insanların ses tonlarının size nasıl huzur verdiğini e, fark edebilirsiniz görebilirsiniz e, işte e, sağlıklı olmak rahmetli babam öyle derdi çok hastalıklar çektiği için biraz da böyle endişeli bir insandı inşallah huzura kavuşmuştur efendim böyle sabah kalktığınızda derdi işte rahat nefes alabiliyorsanız eliniz ayağınızı oynatabiliyorsanız zorlanmadan hemen bir şükür secdesine varın derdi bize yani sağlığın çok önemli bir Huzur sebebi olduğunu söylerdi. Ee, bazen tabii hasta yatağında yatan nice insanlar, çok sağlıklı insanların pek çoğundan daha huzurlu olabiliyorlar. Ama işte buna da işaret edeyim arkadaşlar. Yani dış şartları da tamamen böyle ihmal etmeyelim. Ee, onlar da mesela işte ne bileyim odanızda çalıştığınız, oturduğunuz odada güzel bir tablonun olması... İşte köşede güzel bir çiçeğin olması, bir sehpanın üstünde zarif bir örtünün olması mesela yani. Bunlar aklıma gelenler sizler için değişebilir. Yanınızda masanın üzerinde sevdiğiniz güzel kitapların olması. İşte ne bileyim ev halkının sakin, huzur veren bir ses tonuyla konuşmaları. Bunlar da bizim iç dünyamızdaki huzuru pekiştiren, ayakta tutan, besleyen unsurlar. Dolayısıyla ben sadece içten olduğu kanaatinde değilim. İslam filozofları da bunun üzerinde durmuşlardır. Ahlakçılar bunun üzerinde durmuşlardır. Çevremizdeki güzellikler, güzel şeylere bakmak, etrafımıza Küçük de olsa arkadaşlar bunun, bunun maddiyatla çok ilgisi yok. Biraz e, zevki selimle ilgisi var. Etrafımızda küçük güzellikler var etmek e, ruhumuzu o sükunete, o selamete ulaşmasına yardımcı olabiliyor. Dolayısıyla e, dışarıyı da çok böyle... E, önemsizleştirmemek lazım. Oradaki önemi onun şeyini değerini görmemiz lazım. Mesela ben hep Cenab-ı Hakk'ın bir dünya var etmek istediğinde neden onu bu kadar güzel var ettiği üzerinde düşünmemiz gerektiği kanaatindeyim. Bütün işlerimizi yaparken de bu güzelliğe dikkat edebilmemiz için. Yani Allah bizi mesela işte yarattı. Dışarıdan bir besine ihtiyacımız var. Öyle e, bizi şekillendirdi öyle e, planladı efendim bu besinleri ne bileyim işte haplar şekline giderek oraya doğru gidiyoruz galiba e, yani işte marketten hazır e, herkes akşam eve gelirken marketten kendine bir tabak hazır neyse ne yiyecekse onu alıp gelip böyle e, mikrodalga fırınında iki, iki dakika ısıtıp oturup tek başına yemesi mi ona e, huzur veriyor yoksa efendim o şeylerin o gıdaların işte mesela bütün o aşamalardan geçerken değil mi? E, kerli ferli insanlar arkadaşlar e, büyük şehirlerdeki lüks, her türlü lüks hayatlarını bırakıp e, özellikle Ege'nin veya işte Anadolu'nun diğer yerlerindeki köylere gidip e, orada domateslerini, salatalıklarını yetiştirip fotoğraf çekerek huzuru burada buldum falan diyorlar. E, dolayısıyla yani Allah Teala'nın, ee, bu kainatı yaratırken nasıl güzelliklerle mesela suya ihtiyacımız var. Suyun e, kainattaki o dönüşüm yağmur ayrı güzel, nehirlerin akması ayrı güzel, pınarlar ayrı güzel. Yani her aşaması işte bir besinin topraktan çıkması, sizin onu toprağa atmanız topraktan çıkması, her aşamasının ayrı bir güzellik verdiğine e, dikkatinizi çekerim. Dolayısıyla e, kainattaki bu güzellikleri izlemek bize nasıl huzur veriyorsa, Arkadaşlar, huzurumuza katkıda bulunuyorsa yani e, hayatın maddi boyutlarının kullandığımız eşyaların, giydiğimiz giysilerin, işte seçtiğimiz kelimelerin, duygularımızı ifade ederken insanlarla ilişkilerde seçtiğimiz kelimelerinde herkese bu iç dünyamızdaki huzurla alakası var. Evet. Ee, ama kaynağı o. Bütün güzelliklerin, bütün bu güzelliklerin, bu huzurun kaynağı sadece allah Teala. Kendimizi en çok selamette hissettiğimiz zamanlarda bile, yani böyle her şey yolunda arkadaşlar, huzurumuzu bozacak hiçbir şey yok ama bu zamanlarda bile içimizden veya dışımızdan hastalıklar, Sosyal krizler gibi nice tehlikenin biz hiç farkında değilken sinsice yaklaşıyor olabileceğini düşünürsek tam anlamıyla selamette olanın bir tek Allah olduğunu daha iyi anlayabiliriz. Ee, burası anlaşılmıştır ama ben bir iki cümle daha söyleyeyim yani her şey yolunda dört dörtlük huzurluyuz çoluk çocuğumuz işte evimiz barkımız işimiz gücümüz tıkır tıkır işliyor böyle kalktığımızda zihnimize takılacak yattığımızda zihnimize takılacak hiçbir şey yok ee, işte huzur bu diyorsunuz ama belki de o sırada bir hastalık sinsi sinsi ilerliyor veya bir sosyal kriz işte pandemiyi düşünün yani değil mi? Biz birkaç gün öncesinde planlar yaparken birdenbire e, neler yaşadık iki yıl boyunca e, dolayısıyla efendim bir sosyal kriz savaşlar afetler e, yani depremleri düşünün o insanların e, yaşadıklarını ve hani nasıl ifade ettiklerini neler o sırada ne yapıyorlardı bir gün öncesinde ne yapıyorlardı yarın ne yapacaklarını hayal ediyorlardı ama o gece onları büyük bir e, afet bekliyordu. Dolayısıyla e, yani insanoğlu kendisini ne kadar emniyette, güvende, selamette hissederse hissetsin gerçek selamette olan sadece Allah Teala'dır. E, çünkü biz e, şu an için selamette olsak bile bir an sonra ne olacağımızı bilmiyoruz. Dolayısıyla e, selametimizin, yani kendimizi selamette zannettiğimiz o selametin devamı için de selam isminin isminin sahibi olan Rabbimizin lütfuna muhtaçız. Bu ismin içeriği iki temel konuya işaret etmektedir demişiz. Allah Teala'nın her türlü noksanlıktan münezzeh oluşu ve selametin kaynağı oluşu. Yani bir kudüs ismiyle işte Subhan sıfatıyla alakası var selamet isminin bir de yeryüzünde veya bütün varlık alemindeki selametin kaynağı oluşu ile alakası var. Bu vasıflardan birincisi yani Rabbimizin her türlü eksiklikten münezzeh olması Kuddüs ismiyle. Alakalı, yakın anlamlı. İkincisi yani bütün o e, varlık aleminin e, selametinin kaynağı oluşu da mümin isimleriyle yakın anlamlıdır. Bunları az önce söyledim. Elmanlı'ya göre bu nedenle Kur'an-ı Kerim'de Allah Te Teala'yı niteleyen selam ismiyle Cenab-ı Hak'ın kendini nitelediği tek yer var Kuran-ı Kerim'de. Haşır suresi 23. ayet bildiğimiz işte Huallahu ledi la ilahe illahu diye başlayan Haşir suresinin son ayetinde efendim diyor ki Elmalı işte bu nedenle diyor yani bu Kuddüs ve Mü'min isimleriyle yakın ilişkisi nedeniyle Selam ismi Kur'an-ı Kerim'de bu iki ismin arasında zikredilmiştir diyor. Hatta baştan beri dinleyenler hatırlayacaklardır. Esma-i Hüsna üzerine çalışan alimlerimiz aslında Allah'ın isimlerinin her birinin diğerleriyle anlam bakımından ilişki içerisinde olduğunu bize söylerler arkadaşlar. Yani işte... Faraza mesela mümin ismi veya selam ismi, şu anda konuştuğumuz e, isim olduğu için selam ismini örnek verelim. E, faraza Cenab-ı Hakk'ın işte kadir ismiyle, kudret ifade eden isimleriyle alakasını düşünün. Yani Cenab-ı Hak haşa işte bu kudrete ha, bu kudreti haiz olmasa, kudret sahibi olmasa nasıl selam selamet verebilir ki? Yani gücü yetmiyor. Değil mi mesela Alim ismiyle alakasını düşünün bu selametin nasıl gerçekleştirileceğinin yollarını bu selametin ne zaman tehlikeye düşeceğinin e, sebeplerini bilmese Allah Teala nasıl selamet verebilir ki değil mi işte biz çoğu zaman öyle yapıyoruz mesela zannediyoruz ki çocuklarımızı şöyle eğitirsek onlara işte şöyle e, ihtimam gösterirsek şu şu şu konularda onlar üzerinde çalışırsak onların hayatları boyunca selamette olacaklarını işte rızık endişesi yaşamayacaklarını huzurlu mutlu olacaklarını falan zannediyoruz ama bir bakıyoruz ki mesela geliyoruz işte 20-25 yaşlarına genelde o zamanlarda bu anlaşılıyor arkadaşlar bir bakıyoruz ki gösterdiğimiz bu aşırı özen onları zayıf bırakmış. Hadımlaştırmış öyle diyorlar yani yetersizlik duygularına sebep olmuş e, veyahut da tembelleştirmiş yani zarar vermişiz selamette kılmak yerine tam tersine onların e, fazla budamışız yani e, dallarını budaklarını meyve vermelerine çiçek açmalarına yaprak çıkarmalarına engel olmuşuz meğer çok sulayarak mesela çürütmüşüz köklerini dolayısıyla yani ilimle alim ismiyle Cenab-ı Hakk'ın selam ismi arasındaki ilişki yani aklıma gelenleri söylüyorum ben bütün esma i Hüsna böyle birbiriyle karşılıklı ilişki içerisindedir hatta bu yüzden ne demiştik Allah ismini yani konuşurken Cenab-ı Hakk'ın ismi hasını konuşurken ne demiştik arkadaşlar Cenab-ı Hakk'ın bütün isimleri bu e, insanda tecelli ettiği zaman Ancak bütün bu bütün isimler Allah ismi içerisinde mündemiştir ve Allah ismi bir insanda tecelli ettiğinde yani o bütün isimler bir denge içerisinde bir insanda bir arada bulunduğunda ancak e, Kemal e, gerçekleşir demiştik şimdi bugünlerde birazcık yok okumaya ve dinlemeye çalışıyorum arkadaşlar o e, insanın gölge tarafına ele alıyor biliyorsunuz ve o gölge tarafın farkında olmak işte onu da işlevsel şekilde oradaki hatta çok olumsuz bir gölgemiz olabilir iç dünyamızda. Mesela fe elhemeha ve takvaha ayet-i kerimesini hatırlayın şems suresinde Allah insanı hem takvada bir kapasiteyle yarattı hem fücurda bir kötülükte bir kapasiteyle yarattı. Yani içimizde bir takva kapasitesi var e, iyilik kapasitesi var bir de kötülük ve fücur yani düşük e, davranışlara dair bir kapasite düşük ahlaka dair bir kapasitemiz var e, işte onu söylüyor bence yani çok basit tabi benim bu anlatımım e, yunktuysa hani derler ya mezarında ters döner efendim e, mesela Cenab-ı Hakk'ın Celal ve Cemal isimleri bir arada tecelli etmediğinde arkadaşlar Kemal gerçekleşmiyor Sadece Cemal isimleriyle e, Kemal gerçekleşmiyor. Bunun üzerinde düşünmenizi tavsiye ederim. Yani mesela işte e, az önce verdiğim çocuk yetiştirme örneğinde mani ismi hiç yoksa sizde. Yani bir şeylere hayır hiç demiyorsanız arkadaşlar orada e, selamette olan hayatı boyunca selamette olan bir çocuk yetiştiremiyorsunuz. Her şeye evet diyen e, demek demek iyi bir eğitim metodu olmadığını bize söylüyorlar eğitimciler elhasıl arkadaşlar bu isimler arasındaki ilişkileri de görmemiz lazım bu bakımdan biz ne diyoruz hep Esma Hüsnayı baştan sona böyle zaman zaman gözden geçirerek kendimizin hangi noktalarda eksik olduğumuzu hangi noktaların bizde hangi isimlerin bizde tecellisinin zayıf olduğunu yetersiz olduğunu kontrol edip hangi noktalarımızda güçlü olduğumuzu öne çıktığını o isimlerin bizde gözden geçirip e, eksiklerimizi gidermeye, güçlü noktalarımıza yapışmaya, oradan yardım alarak e, zayıf yerlerimizi kuvvetlendirmeye gayret etmemiz lazım ki işte bu benim şu anda anladığımı söylüyorum. İşte Jung'un e, insanın iç dünyasındaki bütün o farkına varmadığı e, gölge karakterleriyle de bütünleşip, kendisini tevhide, bahtaniyete ulaştırması demek acizane kanaatim. Evet arkadaşlar, giriş kısmını okuyabildik. Selam isminin, Kur'an-ı Kerim'de selam isminin demeyelim sadece, selam sıfatının, selam niteliğinin nasıl geçtiğini anlatan, 140 civarında yerde geçiyor Kur'an-ı Kerim'de Efendim anlatan bölümü bir sonraki oturumumuzda konuşalım inşallah. Selamette kalınız, selamette olunuz, selamet vesilesi olunuz, selamet kaynağı olunuz inşallah. Allah'a emanet olun.